Euzu ve billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainu ve nestağfiru ve nauzu billahi min şururi enfusina ve min amadina Men yehtedihillahu fela mudille lehu ve men yudil fela hadiya lehu Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluhu Emma ba'd fe inna istahale hadisi kitabullah ve hayral hadiyih Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'â ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin finnâr. Zebercet kitabında ilim bölümü Hakk'ı araştırmak başlığındayız. 68. hadis Enes radıyallahu anh dedi ki, Kur'an'da inen ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir şey sormaktan yasaklanmıştık. Bilmeyen bir bedevinin gelip de sormasını ve bizim de dinlememizi arzulardık. Bir adam geldi ve dedi ki, Ey Muhammed! Bize senin elçin geldi. Allah Azze ve Celle'nin seni gönderdiğini iddia ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğru söylemiş dedi. Adam göğü kim yarattı dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah dedi. Adam yeri kim yarattı dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah dedi. Adam dağları diken onda yapacağını yapan kimdir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah dedi. Adam göğü ve yeri yaratan, dağları dikip onda yaptıklarını yapan Allah mı seni bize gönderdi dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdu. Adam dedi ki senin için bize bir gün ve gecede beş vakit namazın farz kaldığını iddia etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğru söylemiş buyurdu. Adam el için mallarımızdan zekat vermek gerektiğini iddia etti dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğru söylemiş buyurdu. Adam ''Elçin bize yılımızda bir ay oruç tutmamız gerektiğini iddia etti.'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğru dedi. Adam, ''Elçin yoluna güç yetirenimize haccın gerektiğini iddia etti.'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğru buyurdu. Adam, ''Bunları göğü ve yeri yaratan, dağlar dikip onlar da yaptıklarını yapan Allah mı emretti?'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdu. Adam sonra dönüp giderken şöyle dedi. ''Seni hak ile gönderene yemin ederim ki bundan ne fazlasını yaparım ne de eksiğini.'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer doğru söylüyorsa elbette cennete girer buyurdu. Bunu Buhari ve Müslim şartlarına göre bir isnatla Ebu'l-Hasan el-Hilai el-Hilayiyatta İbn İbn Sahih'in Nesai Sünen'inde hakim el-Müstedrek'te rivayet etmişlerdir. Elbani es kaydeder. Başta baş tarafta zikredilen işte bir şey sormaktan yasaklanmıştık bilmeyen bir bedevinin gelip de sormasını biz de öğrenmeyi arzulardık demesi Enes Radyoğlu'nun. Burada bilmeyen kişiyi e, mazur gördüklerine de delildir. E, çünkü bilenle bilmeyen biri olmaz. E, yani bu yasa'n kendisine ulaştığı kimseler bu soruyu soramıyor. Yani çok soru sormaktan yasaklanmışlardı. Bu yüzden bilmeyen birisi gelsin de aklına seni sorsun. Biz de bu sayede bir şeyler öğrenelim diye arzulardık diyor. Bu bedevinin gelip işte elçin böyle böyle diyor, böyle böyle emrediyor demesi hakkı araştırmaya bir delildir. Bu bedevi Allah Azze ve Celle'yi rububiyetiyle bilerek ona iman etmiş birisi. Yani rububiyetine iman etmiş birisi. Bu yüzden rububiyet <gülüyor> özelliklerini sayarak, o Allah'ın seni gönderdi diyerek rububiyet deliliyle yani rububiyet delilleriyle uluhiyet delilini Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'dan öğreniyor. Yani ilk önce rububiyette Allah'ı birlemesini e, öğrenmek istiyor Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam. Acaba şimdi insanlar fıtraten işte yaratan, rızık verenin bu gibi şeyleri ya İbrahim Aleyhisselam'dan kalma bilgilerle veya fıtraten bilirler. Bu bildikleri hakikatle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ilk önce e, tasdik ediyor. Yani yerleri gökleri yaratan, dağları yaratan diyerek o Allah mı yani ilk önce rububiyet Allah'ı birlemesini e, sağlama alıyor. Ondan sonra o Allah mı emretti bunlar? Namaz, zekatı, orucu, haccı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bunları evet diyerek tasdik ediyor. Yani erçinin verdiği haberleri doğruluyor. Yani e, bütün bu sayılanlar İslam'da farz kılınan ibadetler. Bunların eğer e, kemal veçiyle yerine getirildiği takdirde kişiyi kurtarmaya, cennete sokmaya yeterli olduğuna açık bir delildir. Yani farzlar bunlardan ibarettir. Bukhara ve Müslim'de tabi Ebu Talha el Ensar'den biraz farklı bir vecihle geliyor. İşte Bedevinin sadece ve ilgili şeyleri sorması geliyor. Bu ayrıntıyla ee, bu zikrettiğimiz kaynaklar da geldiği için bu kitabı aldık. İddia ediliyor ki sözü, 69. hadis, Ebu Abdillah Huzeyfe radiyallahu dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Müslüman kişi için iddia ediliyor ki sözün ne kötü bir binektir. Bakıya ve Ömer'in rivayetlerinde şöyledir, Ebu Abdillah, Ebu Mesud'a veya Ebu Mesud radiyallahu Ebu Abdillah radiyallahu ha dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den iddia ediliyor ki sözü hakkında ne işittin? Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim. Kişi için iddia ediliyor ki sözün ne kötü bir binektir. Bu müslimin şartına göre bir isnadla İbn-i Duhaym, Fevaidin'de, edebül Bülmüfred'de, Ahmet bin Anbel, Ebu Davud, Şerhü de Begavi, Harayet-i Ahlak'ta, İbn-i Mucem'in'de İbnül i Arabi, Zükt'de i̇bn Mübarek, Marife'de Ebu Naim, El-Ahad ve El-Mesan'de İbn-i Yasım, Müsned-i Şeyhap'da Kuzayi, El-İhkam'da İbn-i Hazm, Muşkül-ül Tahavi ve Sünen'de Beyhaki rivayet etmişlerdir. Elbani Es-Saiha'da kaydeder. İddia ediliyor ki yani zeamû, yani söylendiğine göre, iddia edildiğine göre bu ne kötü bir binektir Müslüman bir kişi için. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada e, zanlara dayalı olarak yani delille Doğrulanmamış, sağlaması yapılmamış haberlerle hareket edilmenin, bu tür sözleri yaymanın çirkinliğini vurguluyor. Yani bunu Müslümana yakıştırmıyor, Müslümana yakışmadığını bildiriyor bu hadiste. Yani Müslüman delille hareket eder, net ilimle hareket eder, zanlarla, işte denildiğine göre, söylendiğine göre, böyle diyorlar. Bu Müslümanın bir hasleti olamaz. Delil üzere iman eden ile taklit edenin kabirdeki durumları. 70. hadis. Bera bin Azib dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle ile beraber ensardan bir adamın cenazesine çıktık. Henüz onu kabre koymamışlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturdu. Biz de etrafında oturduk. Sanki başlarımızın üzerinde kuş varmış gibiydi. Bu aynı zamanda sahabenin Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın meclisindeki edeplerini de gösteriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in elinde bir değnek vardı. Onunla yeri kazıyordu. Başını kaldırdı. İki veya üç sefer Kabir azabından Allah'a sığının dedi. Sonra şöyle buyurdu. Mümin kul dünyadan ilişkisi kesilip ahirete yöneleceği zaman gökten beyaz elbiseli melekler üstüne inerler. Yüzleri sanki güneş gibidir. Cennetten kefen ve mumyaları getirirler. Mumya, e, yani Arapçası hanuttur. Bununla kastedilen ölüler için kullanılan özel bir kokudur. Yani mumya deyince... İşte e, filmlerdeki mumyalar gelmesin aklınıza. Bu e, ölüyü mumyalamak derler. E, halk arasında da Hanut Arapçası. Ona göz uzaklığı kadar yaklaşınca dururlar. Sonra ölüm meleği gelir ve başucunda oturur. Ona ey temiz nefis Allah'ın bağışlaması ve rızasına çıktır. der. Siz başka şekilde görseniz de su testinden akar gibi onun ruhu cesedinden akar. Ölüm meleği onun ruhunu alır. Melekler onu getirdikleri kefen ve mumyaya koymadan hemen bir anda ölüm meleğine teslim etmezler. Ondan yeryüzündeki en güzel koku gibi bir koku çıkar. Melekler onu yükseltirler. Diğer meleklerin topluluklar yanından geçerken onlar, ''Bu hoş, güzel ruh kimindir?'' derler. Diğerleri, ''Filan oğlu filandır.'' derler. Dünyadaki en güzel isimleriyle onu zikrederler. Sonra dünya göğüne varırlar, açmak isterler, onlara açılır. Her göğün mukarreb melekleri, bir üsttekine teslim edinceye kadar onları uğurlarlar. Böylece yedinci göğe varırlar. Orada Allah Teala, bu kulumun kitabını yani isim defterini illiğinde, yücelerde yazın ve onu yere iade edin. Çünkü ben onları yerden yarattım ve tekrar yere iade ediyorum. Yine onları oradan çıkartacağım. Ruhu cesedine dönünce iki melek gelip onu oturturlar. Demek ki bu olay kabir sualinden önce oluyor. O ''Rabbim Rabbin kimdir?'' derler ona, ''O da Rabbim Allah'tır.'' der. ''Onlar dinin nedir?'' derler, ''O dinim İslam'dır.'' der. ''Onlar size gönderilen bu adam kimdir?'' derler, ''O Allah'ın Resul'dür.'' der. ''Onlar nereden biliyorsun?'' derler, ''O Allah'ın kitabını okudum, ona iman ettim ve tasdik ettim.'' der. Bunun üzerine gökten bir seslenici şöyle seslenir, ''Kulum doğru söyledi, ona cennetten bir yer döşeyin, cennet elbiselerinden giydirin ve ona cennete bir kapı açın.'' Ona bir kapı açılır, cennetin güzelliği ve hoş kokusu ona gelir. Kabri göze alabildiğine kadar genişletilir. Sonra ona güzel yüzlü, hoş kokulu, güzel elbiseli bir adam gelir. Ona sana müjde, sana vaat edilen gün işte bugündür der. Ölen o adama sen kimsin, hayırlı gelen bir yüzün vardır. Adam ben senin salih amelinim der. Ölü sevincinden artık ey Rabbim kıyameti kopar da mal ve aileme kavuşayım der. Buraya kadar müminin e, ahvali, Kafir kul dünyadan ilişkisi kesilip ahirette ahirete yöneleceği zaman gökten siyah yüzlü melekler üstüne inerler. Beraberlerinde sert kıllardan yapılmış çullar vardır. Göz alabildiğince kişi e, yakınına otururlar. Kişinin yakınına otururlar. Sonra ölüm meleği gelir, başucunda oturur ve şöyle der: Ey kötü nefis! Allah'ın kahır ve gazabına çıktın. Ruhu cesedinde dağılır. Islak günden şişin çekilmesi gibi ruhunu çekerler. Ölüm meleği ruhuna aldığı zaman azap melekleri hemen onu ölüm meleğine teslim etmezler. Onu o kıldan çula sararlar. Ondan yeryüzünün en pis kokusu gibi bir pis bir koku çıkar. Sonra o melekler onu göğe çıkartırlar. Her melek topluluğuna varınca bu kötü ruh nedir derler. Azap melekleri filan oğlu falandır diye dünyada en çirkin ismiyle onu zikrederler. Ve onu götürdüklerinde dünya göğüne varınca açmak isterler. Onlara açılmaz. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara gök kapıları açılmaz. Araf 40. ayetini okudu ve şöyle buyurdu. Allah buyurur ki bunun ismini yerin dip çamurunda sitcinde yazın. Onun ruhunu öylece atarlar. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu ayeti okudu. Allah'a şirk koşan kişi sanki gökten düşmüş, kartal onu kapmış veya rüzgar onu uzak bir yere atmış gibidir. Hac 31. Sonra şöyle devam etti. Sonra ruhu cesedine döner. Ona iki melek gelir, onu oturturlar. Ona Rabbin kimdir derler. O ha ha bilmiyorum der. Dinin nedir derler. O yine ha ha bilmiyorum der. Yani bir şeyler söylemeye çalışır. Evet. Ağzının diline bir şey gelmez, bilmiyorum der. Bu size gönderilen adam kimdir derler. O yine, ha, ha, bilmiyorum der. Bunun üzerine gökten bir seslenince şöyle seslenir. Kulum yalanladı, ona cehennemden bir yer döşeyin. Cehennemden ona bir kapı açın ki sıcaklığı ve dumanı o kapıdan ona gelsin denilir. Kavri ona daralır, kaburgaları iç içe girer. Sonra çirkin yüzlü, çirkin elbiseli, psiz kokulu bir adam yanına gelir. Ona... ''Sana hoş gelmeyen şeylerle müjdelen. Senin vaat edildiğin günün işte budur.'' der. O da ona ''Sen de kimsin? Yüzün kötülükler getirmiş.'' Gibi der. Adam ''Ben senin kötü amelinim.'' deyince ''Ey Rabbim, kıyameti koparma.'' ''Rabbim, kıyameti koparma.'' diye söylemeye başlar. Bunu Bukhara ve Müslim'in şartlarına göre bir isnafla Ebu Leys Esmerkandi semerkandi Tembihül Ahmet bin Anbel, Ebu Davud, Hakim, İbne Birşeybe, Abdurrazak Tayalisi, Züütte Henna, Taberi Tefsirinde ve Tehzib-i Lasar'da, i̇bn Bir Hatim tefsirinde, i̇bn Mübarek Züüd'de, Abdullah bin Ahmet Es-Sünnede, Taberani ahadisut Tıval'de, İbn-i zeym -i Tevhid'de, i̇bn Mende El-İman'da, acuri i Eşşeriya'da, ruhyan Müsned'inde, Beyhaki ispat azabil Kabir'de ve Şuab-ül İman'da, i̇bn Asakir Sakir tarihinde rivayet etmişlerdir. Elbani Ahkam-ül ve Mukbil bin Hadis sahil Müsned'de sahilemişlerdir. Evet, bu hadis başlıkla alakası bakımından gayet açık. İlk sorulan kişi mümin. Bukhari ve Müslümin rivayetlerinde Cabir Radyalant'tan daha kısa bir şekilde gelmiştir benzeri. Orada e, diğer kişi mü, münafık diye geçiyor. Burada kafir ismiyle geçiyor. Orada münafık diye geçiyor. E, o yüzden ona Rabbin kim, dinin ne, işte bu adam hakkında ne diyorsun? Yani Muhammed Aleyhisselat ve Samsun olur, O kişi münafık olduğu için. Bu hadis bize şunu da gösteriyor aynı zamanda. Mü'min, delille hareket eden, çünkü ona Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sorulduğu zaman, bunu neyle bildin, Allah'ın resul olduğunu neyle bildin sorusuna, işte Allah'ın kitabını okudum, tasdik ettim diyerek cevap veriyor. Münafık ise bu soruları, insanlar ne diyorsa, ben de öyle diyordum diyor. Yani taklitçi kimse, taklitçi olmak münafıkların özelliğidir. Mü'minlerin özelliği, az önceki bab başlıklarında geçtiği gibi ilimle hareket etmektir. Evet. Burada işte kabir azabı, kabir sorgusu, pek çok şeylere delil var. Yine ölüm meleğinin tek kişi olmadığı, yani ölüm meleği tektir fakat onun yardımcıları vardır. Ee, pek çok konuya deliller vardır. Çekingen ve kibirlenen ilim öğrenemez. 71. Mücahit bin Cebir Rahimullah dedi ki, ''Şüphesiz bu ilmi çekingen kimse ile kibirlenen kimse öğrenemez.'' Bu eser Bukhari'nin şartına göredir. Bukhari sahinde muallak olarak zikretmiştir. İsnadıyla ee, Ebunaim Naim Hilyetülevliya'da Darimi Süneni'nde Hatip El-Fakih ve el Fakih Vel Beyhaki El-Methal'de e, zikretmişlerdir. Çekingen kimse, yani ilim konusunda çekingen davranan, öğrenme konusunda çekingen davranan, işte ben e, falan hocaya gideyim mi gitmeyeyim mi, Sorayım mı, sormayayım mı, öğreneyim mi, öğrenmeyeyim mi? Bu konularda çekingen davranan ilim öğrenemez. Aynı şekilde kibirlenen, büyüklenen kimse de e, ilim öğrenemez. Yani işte gerek yaşının küçüklüğü, öğrenecek kimsenin yaşının küçüklüğü, gerek e, makamının küçüklüğü, maddi imkanlarının kendisinden daha düşük seviyede olması gibi çeşitli e, kibir sebepleriyle e, kibirlenen kimse öğrenemez. Kişinin bildiğiyle amel edip bilmediğini alimlere bırakmaz. 72. hadis Ebu Hureyre radıyallah dedi ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kur'an 7 harf üzere nazil olmuştur. Bu 7 harf hakkında iki sefer daha önce açıklama geçti. Kur'an hakkında tartışmak küfürdür. Bunu 3 defa söyledi. Ondan bildiğinizle amel edin, bilmediğinizi ise alimine bırak. Bunu Bukhar ve Müslim şartlarına göre Mehamili emalisinde, Taberi tefsirde, İbn-i İbban Ahmed Ahmet bin Ambel müsnedinde, Ebu Yala müsnedinde, Bezzar müsnedde, Nesai-i Sünnel-ül Kübra'da, Bağdadi tarihinde ve Deylemi müsnedül firdeste zikretmiştir. Elbani es-sahihada sayı olduğunu belirtir. Evet, buradaki ibare geneldir. Sebebi özeldir bu şeyin, yani böyle buyurulmasının sebebi özeldir, vrut sebebi. Yani Kur'an'ın harfleri konusunda işte şöyle okunacaktı, böyle okunacaktı diye tartışan kimselerin o gürültüsünü duyunca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle buyurmuştur. Lakin lafsı umumidir. Kur'an hakkındaki her türlü tartışmayı, yani işte Kur'an'ın bir kısmına iman edip bir kısmına iman etmemek veya ayetleri birbirine vuruşturmak şeklinde olan bütün tartışmaları içerir. Bu tartışmalar küfürdür diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ee, bu sebeple bildiğinizde amel edin, yani tartışmayın. Bildiğinizde amel edin, bilmediğinizde alimine bırak. Bu gayet açık bir menheç öğretisi. Üç kişiden kalem kaldırılmıştır. 73, Ayşe radıyallahu anhadan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Üç kişiden kalem kaldırılmıştır, uyanıncaya kadar uyuyandan iyileşinceye kadar belaya uğramış yani deli kimseden ve akledinceye kadar çocuktan. Bu Müslüm inşaatına göre bir İsnapla Tirmizi İlelül Kebir'de, Ahmet müstedinde İsa bin Raviyye Müsnedin'de, İbn-i Hakim, İbnül i Carut el Ebu Davud, İbn-i Mace, Darimi Nesai, İbn-i Şeybe, Ebu Yala, El-Evsatta İbnül i Münzir Beyhaki rivayet etmişlerdir. Elbani i̇rval Galil'de sahihliğini belirtmiştir. Evet, uyanıncaya kadar uyuyan yani uyku bir mazeret kişi için. O uyuduğu sırada yaptıklarından mesul değildir. İyileşinceye kadar belaya uğramış, deli kimseden. yani Ve akledinceye kadar çocuktan. Bütün bunlar kişinin şuurunun yerinde olmadığı hallerde mesul olmadığını göstermekte. İlim ulaşmadıkça kişi mesul olmaz. 74-74 El-Esved bin Süreyy radiyallahu ten Resulullah Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet günde dört kişi, bir şey işitmeyen sağır, ahmak, bunak ve fetret döneminde ölen kimsenin durumu şöyledir. Sağır olan der ki, Rabbim İslam geldiğinde ben bir şey işitmiyordum. Ahmak olan der ki, Rabbim İslam geldiğinde çocuklar bana pislik atıyordu. Bunak olan der ki, Rabbim İslam geldiğinde ben bir şey akledemiyordum. Fetret döneminde ölen ise der ki, Rabbim bana senin bir Rasulün gelmedi. allah Teala onlardan kendisine itaat edeceklerine dair söz alır. Sonra onlara cehenneme girmeleri için haber gönderir. Nefsin elinde olana yemin ederim ki şayet oraya girseler, girerseler yani cehenneme elbette onu serin selamet bulurlardı. Ahmet'in rivayetinde orada girmeyen de cehenneme sürüklenecektir ziyadesi vardır. Bunu... Bukhari ve Müslümin şartlarına göre İsnadla Abdülgani el-Maktisi Zikrün-Narda, İbn-i İbban maktisi el-Muhtare'de Ahmet bin Amber, İshak bin Rahuye Bezzar Taberani, Marifede Ebu Nuaym ve tarih İspanya'da Ebu Nuhaym İbni azm El-Hikam'da rivayet etmişlerdir El-Bani Es-Saiya'da Muhbil bin Hatice Müsait'de sayılamışlardır e, Bu tabi e, pek çok sahabeden farklı ayrıntılarla gelmiştir İsra Suresi 15. ayetinde Allah Azze ve Celle, biz bir Rasul göndermedikçe hiçbir topluluğa azap edici değiliz buyuruyor. Bu sebeple, Ya Rabbi işte bana Rasulün gelmedi, birisi işte Rasulün gelinde, İslam gelinde ben bir şey ahvetmiyordum işitmiyordum, bunun gibi mazeretlerini öne sürecekler. Bunlar arasında diğer rivayetlerde, diğer sahabelerden gelen rivayetlerde, çocuğun da, çocuk iken ölenin de böyle olacağı bildiriliyor. Yine diğer rivayetlerde geçen ziyadelerde, şimdi kendi elçim olarak, kendi Resulüm olarak ben bizzat size soruyorum, sizden söz alıyorum diyece bildiriliyor Allah Azze ve Celle'nin. Ve onlardan bu sözü alınca yani itaat edecek misiniz diye söz alacak. Onlar da itaat edeceklerine söz verince o halde kendinizi cehenneme atın buyuracak. Kendisini cehenneme atanlar kurtulacak. Bunlar cennetlik olacaklar. Çünkü itaate dair sözü yerine getirmiş olacaklar. Diğerleri ise, itaat etmeyenler ise e, cehenneme sürüklenecekler. Yani herkese yani dünyadayken kendilerine hüccet ulaşmamış, hüccet imkanı olmayan, risaletin ulaşması imkanı olmayan kimselerin durumu da kıyamet gününde bu şekilde gerçekleşecek. Biz bunlara böylece iman ederiz. Allah Resulü Aleyhisselatü ve sahih olarak sabit olmuştur bunlar. 75 Abbad bin Şurahbil dedi ki, bana açlık isabet etmişti. Bunun üzerine Medine'nin bahçelerinden bir bahçeye girip bir miktar yedim. Bir kısmını da elbisemin içerisine koydum. Az sonra bahçenin sahibi çıka geldi. Beni dövdü ve elbisemi aldı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip durumu haber verdim. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona, Sen buna bir şey öğretmedin. O cahildi ve onu doyurmadın. O aç idi buyurdu. Ona elbisemin bana geri vermesini emretti. Bahçe sahibi de bana, bir vesk yahut yarım vesk yani yarım ölçek yiyecek verdi. Bu Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. E, İbn-i Kani Mucemü Sahabe'de Ebu Davud, Nesai, i̇bn Mace, Ahmet, Hakim, Taberan-ı mucem Levsat'ta, Tayalisi, El-Ahad ve el İbn-i Nebiyas'ı ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. Elbani es da Muhbil, Bin-Hadi, Sayhül-Müsnet'te sahilemişlerdir. Evet bu başlıkla alakalı olan kısmı, bölümün alakası... Ee, kişinin burada cahil olması sebebiyle, bilmeyen kimse olması sebebiyle mazur olduğunu. Yani o bilmiyordu, sen ona öğretmedin, direkt adamı dövdün. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu sebeple kınıyor. Onu doyurmadın, o aç idi. Bu farklı bir boyutu meselenin. Ee, burada şimdi e, bu hadisi diğer bazı i̇bn Abbas radiyalanmadan gelen işte kişi bir bahçeye uğradığı zaman işte üç sefer sestensin, ses gelmezsek, kimse yoksa, sahibi ortada yoksa, yanında götürmemek şartıyla yiyeceği, yiyebileceği, meyvesinden, sebzesinden neyse, yiyebileceğinin cevazını gösteren, diğer bir hadisle zıtlık arz etmiyor. Şöyle ki, orada kişinin yiyeceği belli bir miktardır. Belki zaruret miktarı, belki tek tük olan şeydir. Burada ise, ee, bir yekün tutan bir şey olmalı ki bahçe sahibi bundan dolayı adamı dövmüş. Yani burada e, yekün tutan bir şeyden bahsediliyor sanki. 1 yani 200 kilo değil mi? Şu an hatırımda değil. 5 yani 1 ton 1 şimdi bu arada geçiyorlar. Şimdi bu e, o veriyor bahçe sahibi veriyor daha sonra. Adamın aldığı miktar tasvih edilmiyor ilk yediğin miktar. Burada bir kısmını da elbisenin içerisine koydum diyor. Yani yanına götürdüğü için diğer hadisle farklı bir durum arz ediyor. Yani adam karnı doyurana kadar yedikten sonra bir kısmını da yanına götürmüş. Allah Resulü Aleyhisselam da diyor ki, işte o cahiliyi sen ona öğretmedin yani direkt dövdün. Bunu hoş görmüyor. Bu cehaletin umumen mazeret olduğuna delildir. Tabi bizim cehalet mazerettir dememiz, yani umumen mazerettir dememiz cehaletin övgüsü demek değil. Ee, mazeret olması, yani tekfire mani olması farklı bir konuda ele alınıyor. Mazeret olması kişinin öğrenme imkanı varken, öğrenmeyi terk ederse, yani ilim var ortada, öğrenme imkanı var. Buna gücü yetiyor, ilmi öğrenme imkanı var. Bunu terk ederse bu kimse mesul olmaz. Ne konuda mesul olmaz? İlmi terk ettiği için günahkar olur. Bu bakımdan mazeret değildir. Öğrenme imkanı yok da e, bu sebeple öğrenmemişse bu mutlak surette mazerettir. E, mazeret olmadığı durumlarda ise yani e, mazeret olmaması Cezadan kurtarmaz kişiyi. Mesela hat cezalar gibi şeylerde, meselelerde eğer hat cezası konusu kişinin ferdiyle alakalı bir mesele ise burada cezanın ona hiç uygulanmaması gibi bir durumda söz konusu olabilir. Ama birilerinin hakkına tecavüz etmişse cahil de olsa o hakkı tazmin etmekle yükümlü bırakılır. Bunun gibi pek çok ayrıntılar var. Yani mazeret olmaması bazen ona sopa vurulması. Yani cahil mazur görülmez diyen ulema e, bununla ona sopa vurulması. Yani kadı tarafından cezalandırılması, haddin tatbik edilmesi gibi e, belli konularla kayıtlı olarak söylerler. Yoksa celaletin mazeret olduğu konusunda net deliller ve icma vardır. Yani burası çok açık bir meseledir. Fakat işte cehaleti hiç kimse mazeret görmemiştir diyen bazıları, zamanımızdaki tekfirciler çokça gündeme getiriyor bunu. Onlar tamamen konuyu e, olması gereken yerden saptırmak amacıyla bunu yapıyorlar. Mesela diyorlar ki işte fıkıh kitaplarına bakın diyor. Ahkamül Mürteddin diyor. Mürted için cehalet mazeret değildir diyor. E bunu bu, Burada zaten icma ittifak var yani buna kimse karşı çıkmıyor. Mürted için elbette cehalet mazeret değildir. Yani mürtet ne demek? İslam'ı terk eden, İslam'a girdikten sonra İslam'dan çıkan, Yahudiliği tercih eden, Hristiyanlığı, ateistliği veya İslam'ın dışında başka bir dini, ehli Kıble'den ayrılan, Müslümanların cemaatinden ayrılan kimsedir mürtet. Ama bunlar kendileri önce bir kimseyi mürtet ilan ediyorlar, sonra e, bu adamı niye mürtet ilan ettiniz? Bu adam cahildi veya Tevili vardı, şu vardı. Yok diyor, mürtede cahalet mazeret değildir diye bu sefer bunu getiriyorlar. Yani bu tamamen Onların cahillinden ileri gelen bir şey, anlayışsızlıklarından ileri gelen bir şey. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam haber verdiği gibi, aklı kıt bazı gençler, hevaları, hülyaları bozuk gençler, anlayışsız gençler diyor onlara, kendi aleyhlerine olan delilleri dile getirirler. Yani söyledikleri delil kendi aleyhlerindedir ama fark etmezler, farkında olmazlar diye. Onların hasretlerini Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam haber veriyor. Hata, unutma ve ikrah mazerettir. 76 İbn Abbas Radyalama'dan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Ümmetimden hata, unutma ve baskı yani ikrah sebebiyle yaptıkları şeylerin sorumluluğu kaldırılmıştır. Bukhari ve Müslim'in şartlarına göre bir isnatla Ebu Cafer İbn-i Duhaym Fevaid'de, İbn-i İbban, Hakim Ziyav-i el-Muhtare'de, İbn Madce'de, Raqutni Taberani Mucemü'l Kebir'de ve Evsat'ta, İbnül Münzir tefsirinde, İbnül Münzir el Evsat'ta, Salebi el Keşfu ve'l Beyan'da, Ebu Tahir el Muhallis el Muhallisi'yatta, Hatip Tarihinde, Saydavi Mucemü'ş Şuyuh'ta, İbn Nazm el Muhalla'da ve el İhkam'da, İbn Ali el Kamil'de, Taha bi Şerhu ve Beyhaki Sünen'inde rivayet etmişlerdir. Bir de İbn Sakir Tarihinde, Elbani Irwal'l Galilde sahih olduğunu açıklamıştır. Evet, hata, yani kişinin kassız olarak yaptığı şey. Unutma, e, yani bu da şuurun dışında olan bir şey. Burada da kast yok. E, ve baskı sebebiyle, yani bir zorlama, zorla yaptırılıyor. Bunlar da e, kişinin yaptıkları şeylerin sorumluluğu kaldırılmıştır. Bu da açık. Tevhid sahibi mazurdur, 77. Abdullah bin Amir bin Rebia rahimeullah dedi ki Ömer radıyallahu anh, Kudame bin Mazunu Bahreyn'e vali tayin etmişti. Kudame radıyallahu an hasa ve Abdullah'ın dayısıydı. Yani eee Ömer radıyalların akrabasıydı. Bir gün Abdul Kays kabilesinin reisi olan Carut Bahreyn'den Ömer radıyalların yanına geldi ve dedi ki Ey müminlerin emiri Kudame şarap içti ve sarhoş oldu. Allah'ın haramlarını çiğnediğini gördüğüm için bunu size haber vermeyi kendime vazife bildim. Ömer Radyalan dedi ki, şahidim var mı? Carut, evet, Ebu Ureyre şahidimdir dedi. Ömer Radyalan, Ebu Ureyre Radyalan'ı çağırttı ona dedi ki, şahidi geliyor musun? Ebu Ureyre Radyalan, ben onun şarap içtiğini görmedim fakat sarhoş olduğunu gördüm dedi. Ömer Radyalan, şimdi şahadet tamam oldu dedi ve, yani iki şahidin şahitti yerine gelmiş oldu dedi ve mektup yazarak Kudame'yi Bahreyn'den geri çağırdı. Kudame gelince Carut, Ömer Radyalan'a dedi ki, şimdi buna Allah'ın kitabıyla hükmet. Ömer Radyalan sen davacı mısın yoksa şahit mi dedi. Carut ben şahidim dedi. Ömer Radyalan şu halde şahitliğini yapmış bulunuyorsun dedi. Yani senin vazifem bitti. Yani gerisine karışma artık. Carut sustu. Fakat bir sonra gün yine Ömer Radyalan'ın yanına geldi ve dedi ki buna Allah'ın tayin ettiği haddi vur. Ömer Radyalan ben seni davacı olarak görüyorum. Onun aleyhinde sadece bir kişi şahitlik yaptı dedi. Yani şahitlerden biri düşmüş oluyor. Birisi davacı olmuş oluyor. Evet. Carut dedi ki ben bunu senden Allah için istedim. Ömer radıyallahu anh dedi ki sus yoksa elimden kurtulamazsın. Carut dedi ki senin amca amcaoğlun şarap içiyor ama ceza bana kesiliyor. Hak bu mu? Ebu Hureyri radıyallahu anh Ömer radıyallahu anh'a dedi ki eğer bizim şahitliğimize itibar etmiyorsan birini kudamenin zevcesinden sorması için gönder. Yani eşine sorsun dedi. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh birisini kudamenin zevcesi Hint Binti Veli'de gönderdi ve kadın kocasının aleyhinde şahitlik yaptı. Ömer radialan Kudameye dedi ki sana Allahın tayin ettiği haddi uygulayacağım. Kudame dedi ki eğer ben onların dedikleri gibi içsem bile bana hat uygulayamazsın. Ömer radialan neden dedi? Kudame dedi ki çünkü Allah.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 Daha sonra Ömer Radyalan insanlara şöyle sordu. ''Kudame'ye had uygulanması konusunda ne düşünüyorsunuz?'' Dediler ki, ''Hasta olduğu müddetçe cezalandırılmasını doğru saymıyoruz.'' Ömer Radyalan belli bir dönem bıraktıktan sonra kanaatini değiştirerek, ''Bunun kamçılar altında Allah'ın huzuruna çıkması, benim boynumda bir cezayı uygulamama sorumluluğuyla Allah'ın huzuruna çıkmamdan daha hayırlıdır.'' dedi ve Kudame'ye haddi uyguladı. Ömer Radyalan Kudame'ye öfkelenip dargın durdu. Beraber haç yaptıklarında Ömer Radyalan Kudame Radyalan'a dargın idi. Hac yolculuğu sırasında Ömer Radyalan bir su kenarında mola verip uyudu. Sonra uyanarak şöyle dedi. Hemen bana Kudame'yi getirin. Çünkü Rüyam'da bana birisi gelerek Kudame ile barış. Zira o senin kardeşindir dedi. Hemen onu bana getirin. Onu Ona gittiklerinde Kudame gelmek istemedi. Ömer Radyalan onun zorla getirilmesini emretti ve bağışlanma dedi. Bu Bukhari ve Müslim'in şartlarına göre bir isnatla Abdurrezzak Müsannef'te, i̇bn Satta Sattabakat'ta, i̇bn Şebbe tarih-i Medine'de rivayet etmiştir. Evet, başlıkla alakalı kısmı tevil sahibi mazurdur. Yani Kudam'a bir mazun Bedir Asabından aslen. Yani bu burası da önemli bir ayrıntı. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bedir asabından sonra ne yapsa yapsın Allah onları affetmiştir diyor. Şayet küfretmiş olsa küfre girmiş olsa Allah gaybı bilendir. böyle bir garanti vermez Bedir sahabına. Çünkü şirk dışında her şeyi affedecğini, affedebileceğini bildiriyor Allah Azze ve Celle. Ama şirke küfrü asla affetmez. Demek ki burada Kudame bir mazun küfre girmemiştir. Tevil sebebiyle. Burada işte kendisinin içki içmesini yani ben Bedir'e katıldım şöyle e, salamelleri işledim diyerek işte tattıklarından dolayı onlara bir günah yoktur kavlini tevil ederek kendine delil getiriyor ve içki içiyor bu. Ömer Radyaland'da hatasını beyan ediyor. Bakın işte e, tevilin mazeret olması e, tekfirin manisi olması bu bakımda. Onu tekfir etmiyor. Mürted haddi uygulamıyor. Ama içki cezasından da kurtulmuyor. Yani şimdi Cehalet veya tevil bir bakıma mazeret bir bakıma değil. Yani cezadan kurtulmaması bakımından mazeret değil. Ama tekriden kurtulması bakımından, küfre girmemiş olması bakımından bir engel. Evet. Diğer taraftan Ömer radıyallahu anhın e, uzun bir süre akrabası olmasına rağmen Hudame bin Mazun'dan bera uyguladığını görüyoruz. Yani içki içmesi sebebiyle. Ee, allah Alem gördüğü riyada, yani onun işte had cezaları kefarettir, buyuruyor hadiste. Yani bir kimse dünyada had uygulanmaz, onun için bir kefarettir. Ondan sonra içti de bilinmiyor tekrar, buna döndü. Çünkü hatası beyan edilmiş. Yani tevbe kimselere böyle bir e, berayı uygulamaya devam etmenin doğru olmadığıyla alakalı. Kaynağı bilinmeyen hadislerden kaçınmak, 78. Vasile bin Eska radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki İblis yollarda ve sokaklara alimlere benzeyerek dolaşıp ben bana falan oğlu filan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle ve şöyle buyurduğunu rivayet etti demedikçe kıyamet kopmaz. Bu hadis Müslim şartına göre bir isnatla İbn-i Hacer adlı el yazma e, deyleminin Müsned'in yaptığı isnat çalışmasına dair bir eseri bu. El yazmaninde. Orada rivayet etmiştir. Beyhaki Delail'de, i̇bn Adi El Kamil'de yine Zehrül Firdevs'te kaydediyor. Hatibül Bağdadi El Kifaye'de delemde Müsnedinde Müsned'in rivayet etmişlerdir. Bu yani iblisin işte bana falan oğlu filan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle şöyle rivayet etti diye dolaşacağını Allah Resulü Aleyhisselam açıkça haber veriyor. İbni Amr'dan zaten Müslim mukaddimesinde zikretli rivayette işte Süleyman Aleyhisselam'ın adaya bağladığı adalara hapsettiği bazı cinler ve şeytanların sorgulara çıkıp insanları dinleri konusunda bilgilendirmesi yakındır diye buyuruluyor. Ee, bu da aynı manada bir rivayet. Yani denizlerde. E, bu, bu tip iblis ordusu alim kılığında yani bu işte hadis ehlinin e, isnat dindendir diyerek işte kimden aldığınıza dininizi kimden aldığınıza dikkat edin diyerek yaptıkları uyarıların ne kadar haklı olduğunu, onların çalışmalarının ne kadar meşkur çalışmalar, teşekküre değer çalışmalar olduğunu gösteriyor. E, bu sebeple onlar işte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu diyen herkesten e, bu rivayetleri kabul etmemişlerdir. Hatta falan filan diye isim, isnat dahi uydurulacağı pasrih ediliyor burada. İşte isnad ilmi bu sebeple en şerefli ilimlerdendir. Ravileri tanıma ilmi. Kur'an ve sünnette sabit olan İsrailiyat e kıssaları anlatmak. 79. Abdullah bin Amr radıyallahu anh, dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize gece gündüz İsrailoğullarından anlatır ancak ihtiyaç için kalkardı. Yani hacet için kalkardı. Bu Müslüm inşaatına göre bir isnatla i̇bn İbn ben, Ebu Davud, Ahmet, Mervezi, muhtasar Kıyamil kıyam Hatip Camii Ahlakı-ı Ravi'de revalet etmiştir. Muhbibin Hadi Camii-i Said'de sayı olduğunu belirtmiştir. Bu İsrailiyat kıssaları sayıh olduktan sonra, yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kadar isnadı veya sahabeye kadar isnadı, sayıh olduktan sonra bunları anlatmakta sakınca olmadığını Gösteriyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çokça anlatmış bunları. Şimdi şöyle bir şey var. Mesela İsrailiyattan çokça rivayet etmekle bilinen Ebu Cellet, Kab el-Ahbar, Kab bin Mati el-Ahbar, ve bin Münebbih gibi tabi alimleri. Bunlardan çokça İsrailiyat rivayetler var. Şimdi siz bu rivayetleri araştırdığınız zaman, isnatları araştırdığınız zaman, başta Kabullah Bar'a kadar, Vebbin Münebbe'ye kadar, Ebu Cellet ve buna benzer tabir veya sahabelere kadar ulaşan isnatlar çürük çıkıyor. Çünkü kısacılar, işte kendilerinden İsrailiyat gelen ravileri bildiklerinden onların adına bir sürü, ee, İsrailiyat Allah resulüne uydurmaya cezaları dememiştir dememişler ama İsrailiyat olarak bunlara atfederek aktarmışlardır. Buna dikkat edilmelidir. Ee, özellikle Vehbin bin Münebbi'in, Kabil Ahtar'ın birinci ravileri doğrudan ondan rivayet eden kimselerin bazıları yalan uydurmakla itham edilmiş ravilerdir. İşte Muhammed bin Saiber Kelbi gibi Atiyetül Afi gibi Atiyyetul Afi tedlis yapardı. Yani uydurucu değil ama tedis yapardı. Kelbi'den aldığı rivayetleri Ebu Said adlı künyeli, başka bir ravi bu. Ebu Said'den derdi. O aynı zamanda Ebu Said el-Hudri radyalanına da öğrencilik yapmıştı. Ebu Said el-Kelbi'ye de öğrencilik yapmıştı. Ebu Said rivayet etti dediği zaman bazen nisbesini zikretmeyerek gizlerdi. Dinleyen de zanneder ki bunu Ebu Said el-Hudri'den mi böyle bir intibaya sebebiyet verir. Bu gibi şeylere dikkat etmek lazım. Bu sebeple İsrailiyat kıssası da anlatacaksak, ilk önce İslam sayı olmalı. Sonra bizim şeriatımızda sayı olduktan sonra, sayı olarak geldikten sonra, bizim şeriatımızda Kur'an ve sünnete açık hususlarda muhalif olmamalı. Mesela bazı gaybiyat vardır. Biz bunları işte Kur'an'a, sünnete muhalif olduğunu çok tespit edemeyiz. Ama ahkama dair meseleler açıktır. Helal, helaldir, haram haramdır. Yani şeriatta diyelim içkinlik mü, buna benzer şeylerin hükmü bellidir. Bunun gibi meseleleri kastediyorum. Yoksa gaybiyat, peygamberlerin işte mucize halleri, Allah Azze ve Celle'nin peygamberlere buyurduğu şeyler, verdikleri haberler, işte tefsirde bazen naklettiğimiz sıra dışı olaylar gibi. Bunları yadırgamamak gerekir. Yani akılla ele almamak gerekir. Çünkü Allah Resulü Aleyhissalatüssema işte bir kurdun kendisine konuştuğunu haber veriyor birisi. Ben buna inanırım diyor Allah Resulü Aleyhissalatüssema. Buna Ebükir ve Ömer de inanır diyor. Yani iman sahiplerinin böyle şeylere karşı çıkmayacağını, inkar etmeyeceğini bildiriyor. Kıyamet ahvallerinden de çok değişik şeyler haber vermiştir. Bundan bir 100 sene öncesinde bugün bizim gözlerimizle gördüğümüz şeyleri 100 sene öncesine gitti o insanlar anlatsanız. Deli derler, inanmazlar, yalan söylüyorsun derler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu manada verdiği bir takım haberler vardır. Bu sebeple kaybi e, meselelerde e, işte Kur'an'a, sünnet'e arz etmek diye bir şey olmaz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki e, İsrailoğullarından rivayet edin, <gülüyor> sakınca yok. E, onları ne yalanlayın, ne tasdik edin. Çünkü olur ki hak bir şeyi yalanlayabilirsiniz. Yalanlayabilirsiniz. E, Yanlış bir şeyde tasdik etmiş olabilirsiniz. İsrailiyat karşısındaki tutum budur. Ama Kur'an ve sünnetin onayladığı şeylere gelince bunlarda hiçbir problem. Beyiz söz konusu değil. İşitmek, görmek gibi değildir. 80 İbn Abbas radiyalanmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Haberi işitmek, görmek gibi değildir. Muhakkak ki Allah Azze ve Celle Musa'ya kavminin buza hakkında ne yaptıklarını haber verince levhaları atmamıştı. Onların yaptıklarını gözleriyle görünce levhaları attı ve levhalar kırıldı. Bu Müslüm, Bukhar ve Müslüm şartlarına göre bir isnatla Abdullah bin Ahmet'in es sümnesinde, Ahmet bin Ambel'in müsnedinde, Hakim İbni İbdan, Ziyav-ı Maktizel Muhtare'de, Taberani, Mucemül Kebir'de ve Efsat'ta rivayet etmişlerdir. Burada evet işitmek görmek gibi değildir. Bu tamamen yakin meselesidir. E, kişi işittiği zaman, işittiği kimse güvenilir kimse ise, güvenilir bir haberse bu, e, bu ilmel yakin derecesindedir. Bizzat o şeyi gözleriyle gördüğü zaman bu aynel yakin e, mertebesten çıkar. Yani yakinde artma olur. Bu sebeple Musa Aleyhisselam'ın buradaki tavrında yadırganacak bir şey yok. Haberi veren Allah Azze ve Celle kavmin putlara döndü diyor. İlahlarına döndü kavmin. Musa Aleyhisselam'da e, büyük bir tepki yok. Ama gözleriyle gördüğü zaman sanki Allah Azze ve Celle haşa yani hilafi hakikat bir şey mi söyledi öyle değil. Sadece yakinin galebesi bu. Yani aynel yakin metebesine çıkmasından dolayı öfkeden elindeki levhaları atıyor. Burada yine e, kasıtsızlığın, kasıt sızlığın, hatanın, teklifin engellerinden olduğuna delil vardır. Çünkü bu levhalar Allah azze ve celle'nin buyruklarının olduğu levhalar idi. Yani mesela şunda icma vardır. Bir kimse hakaret kastıyla Kur'an-ı Kerim'i yere atsa bu küfürdür. Yani fiil küfür ama fail burada küfürle alakası yok. Hiçbir şekilde alakası yok. Yani e, bu sebeple ilim ehli e, icma ettikleri dört şeyde, yani tekfir için engel olan dört şey veya tekfirin şartları olan dört şeyde hep bunun gibi delillere dayanmışlardır. E, bu birincisi ilim. Zıddı cehalet. Tekfirin engeli cehalet. Tekfirin şartı ilim. Kasıt tekfirin şartı, kasıtsızlık tekfirin engeli. Kasta aşan bir ifade. Yine Müslim'de gelen, İbn-i gelen hadiste olduğu gibi adam işte eşyalarının bütün yiyeceğinin ve vazmatının devesinin üzerinde olduğu halde devesi kaçar gider, oradan buradan ararken akşama kadar yorulur, bulamaz yorgunluktan bir acın altında kalır Uyandığında bakar ki devesi bütün eşyalarla yanında. Serincinde o anda der ki işte ya Rabbi ben senin Rabbinim sen de benim kulumsun der. Halbuki kastı tam tersini söylemektir. Yani bu söz küfürdür. E, şirk bir sözdür. Lakin adamın kastı bunu söylemek değil. Kasıt dışı olarak çıkıyor. Kasıt böyle bir tekbir engeli. E, üçüncü bir şart ikrah. İkrah halinin bulunmaması tekfirin şartı muayyen bir şahsın kafir olduğuna hükmetmede. Bunun zıttı ikrah bulunmaz. Bu da manisidir. Yani bir baskıyla zorla yaptırılmış. Yani isteyerek değil zorla yaptırılmış. Ve dördüncüsü de tevil. Tevil bulunmaması tekfirin şartı. Tevil tekfirin engelidir. İşte bu dört şey icma edilen şeylerdir. Bunun dışında bazı şeyler zikredilir. Bunlar da iktiraf edilmiştir. Mesela hüccetin anlaşılması gibi. Bu çok üzerine durulacak şeyler değil. Hüccetin anlaşılması bazıları çok sulandırıyor bu meseleyi. Yani neredeyse kafiri bile tekfir etmemek için bir üzümsüz gayret gençlik. Ee, anlaşılması şartı yoktur esasında. Hucetin anlaşılması şartı yoktur. Hucetin ulaşması şartı vardır. Anlaşılabilir şekilde ulaşması şarttır. Neden anlaşılması şartı yoktur? Çünkü Allah kafirlerin kalbini kör etmiştir. Anlamayı onlara engellemiştir. Bu sebeple biz e, hiçbir kafir bulamayız ki hakkı anlasın. Anlamaz yani. Allah kör etmiş. Zaten anlasalar böyle olmaz. Bu farklı bir boyut. Önemli olan Hüccetin anlaşılır bir şekilde, mesela bir Türk'e İngilizce tebliğ yapılmaz. Mesela Kur'an'ın İngilizce meali veya Arapça metni bir Türk'e okuduğun zaman ayeti, Arapça lafzıyla okuduğun zaman bu hüccet ulaşmış demek değildir. Yani anlaşılır şekilde sunulması onun mealini sunmakla olur. Ee, anlaşılır bir şekilde sunduktan sonra anlaşılması artık e, yapılmaz, yani gözetilmez bu anlaşılır. E, ayrıntı. E, üzerinde ihtilaf edilen bir ayrıntı fakat el Sünnet indinde bu bir mazeret olarak kabul görmez. Bu mürceğin zorlamaz. Evet, Allah izniyle ise e, ilim kitabında Kur'anla ilgili e, rivayetlere bir sonraki dersten geçeceğiz. E, Kur'an'ın cem edilmesi ve eğitimi ile alakalı Subhaneke Allahumma ve bihamdik ve eşhedü en la ilaha illallah la şerikeleke ve esteğfuruke ve etûb